1916, numaralı konu, Huneyn günü müşriklerin kalbine korku salınması, evet, Allah'ın, müşriklerin kalbine Huneyn günü nasıl korku saldığını Yezid bin Amir Es-Suavi'den sorduk, Yezid bin Amir, eline bir çakıl taşı aldı ve boş bir leğenin içine attıktan sonra, işte biz içimizde buna benzer bir ses işitiyorduk, dedi.